Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Maide Suresi 35-66. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve O'na ibadet ve salih amellerle yaklaştırıcı, rıza ve sevabını kazandırıcı, vesile, imkan ve yol arayın.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 o, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah, her şeye kadirdir. Ey Resul! Kalpleriyle inanmadıkları halde, ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla, Yahudilerden küfür yolunda koşuşanlar seni üzmesin. O Yahudilerden, durmadan, reislerinden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır.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 Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medineli Yahudilerin halini bildiren bu ayet üzerine onlara Tevrat'ı getirtti. Cebrail aleyhisselam ona değiştirilen ayeti okudu ve Yahudi alimlerinden İbni Suriyya'yı hakem yapmasını söyledi.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 Artık siz, insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz, onda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 Bil ki Allah, bu günahlarının daha bir kısmıyla onları kanunu gereği dünyada veya ahirette musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki, insanlardan çoğu, dini kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için,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 kalbi ve uygulamasıyla yalanlayacak böylece gizli kafir, münafık ve fasık olacaktır. Taberani der ki: İbni Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en çok şu iki kişi sevilmez. Biri Müslüman olduktan sonra cahiliyeyi yani İslam dışı yaşayış düzenini arzu eden, diğeri de haksız yere nefsine uyarak ''Bir kişinin kanını dökendir.'' buyurmuştur. ''Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları, veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar, ancak birbirinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah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 Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve O'nun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dost doğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır, mutlaka galip geleceklerdir.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 Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El-Maide suresi 35 ila 66. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.